Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalini Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiya lehu Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd Evet 85. Hasan bin İbrahim el-Kirmani, Kirman Kadısı. Bukhar ve Müslim işareti var. Asım el-Ahvel'den rivayette bulunmuş. Sadok, Zehebi tefsik edilmiştir diyor. Nesai, Leysebil Kavi demiş. Hasan bin İbrahim el-Anezi, Aneze bin Esed, de nispetle. Künyesi Ebu Haşim, Kirmankadısı, Kadısı, 182 yılında vefat ettiği veya 186'da vefat ettiği söylenmiştir. İbnacer diyor ki, Bukhari ondan çok az hadis rivayet etti. Bunların da mutabizleri var diyor. Yani onlara da tabi olmuştur diyor. Mutabat olmuştur. Yunus bin Yezid'den ve As-ı Melahvel'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ali İbnül Medini, Said Bin Mansur, Yahya Bin Mayin ve başkaları davet ettiler. Netice olarak e, i̇bn Hacer onun hakkında saduk yuhdi diyor. yani Bazen hata eder. Ukayli hadisinde yanılgı vardır diyor. Yani az hata yapan birisi oldu anlaşılıyor. E, İbn-i Mayin ona tefsik etmiştir. Onda sakınca yok diyor. Leyseb-i diyor. Yine Ahmet Bin Anbel ve başkaları da Sika olduğunu söylemişlerdir. Yani e, onun durum hakkında galip olan az hata yapan bir Sika. Zehebi Elmoni'de, munide kâşifte, divanda, mizanda Sika olduğunu tercih ediyor. 86. biyografi el bin Bir-el-Beceli Bukhari ve Nesai işareti var. İsrail'den rivayette bulundu. Yani İsrail bin Yunus'tan. Ebu Hatim onun hakkında saduk dedi. İbn-i Hıraş, münkerül hadis dedi. Nesai leysebil kavi dedi diyor Zehebi. El-Hasem bin Bişir bin Selm. Bişir bin Selin. Hemedanlı, Hemedani veya Becileli. Yani iki yere nispet ediliyor. Hemedani ve Beceli diye. Ee, yine Kufi'ye nispet edilmiştir. Kufi, El Kufi diye. Künyesi Ebu Ali. Hicri 221 yılında vefat etmiş. Bukhari iki yerde başkasına mutabi olarak ondan rivayette bulunmuş. Tirmiz ve Nesay'da rivayette bulunmuşlar. Ebu Haytheme El Cufi'den, Muafa bin İmran El Mavsili'den ve Ebu Lahfas'tan rivayette bulunmuş. Kendisinden de Bukhari, onun vasıtasıyla Tirmizi, yine vasalı olarak Nesai, İbrahim Harbi, Ebu Hatim ve Ebu Zura rivayette bulunmuşlar. Netice olarak Zehebi diyor ki, onun hakkında, yani Hasemin Bişirel Beceli hakkında Ahmet bin Anbel tereddüt etmiştir diyor. Ahmet bin Anbel şöyle diyor onda bir onun kendisinde nefsinde bir sakınca görmüyorum. Fakat Zuheir'den münker bazı şeyler rivayet etmiştir diyor. İbn Hacer de şöyle söylüyor. Bukhari sahihinde onun tek kaldığı bir hadisin rivayet etmemiştir. Zuheir'den yaptığı rivayetleri ise hiç almamıştır sahih ne diyor. Yani İmam Ahmed'in karşı çıktığı münker buldu rivayetleri hiç almamıştır. Yani Bukhari sahinde buna ihtirac etmemiş aslında. Netice olarak tevsike dair bir şey kalıyor. Ebu Hatim'in saduk ifadesi kalıyor müteşedditlerden olmasına rağmen. İbn-i ifadesi zaten İbn-i kendisi hakkındaki durumu söylemiştik müteşedditlerden. Evet, 87- Aleyküm selamlarım. Hasan El Hasan bin Salih bin Hay, El-Fakih. Müslim ve dörtünün Sünen Sahipler bulmuşlar. Sika, Şii, kılıç görüşündeydi Görüceği herhalde. İbni diyor ki ben onun e, münker bir hadisini görmedim. Çok cüzi bir miktar dışında diyor. Sehebinin sözleri bunlar. Bu Hasem bin Salih bin Hay, Selefin imamlarından. Menkıbe kitaplarında çok bahsedildiğini görürsünüz. Fakat bizim buradaki el alışımız rical yönünde. Hasem bin Salih bin Salih bin Hay. Ebu Abdullah el-Hemedani et-Sebri. El meşhur imamlardan birisi. Simak bin Harptan ve Kays bin Müslim'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden Yahya bin Adem, Ahmet bin Yunus ve Ali bin Ülcad Al rivayet etmiştir. Bu Sika bir imamdır. İmamların katında o Sika'dır. Nitekim Zehebi mizanda bunu belirtmiştir. Mizan Kılıç görüşünde olmasına gelince i̇bn Hacer diyor ki yani e, zalim yöneticilere karşı kılıçla ayaklanma görüşündeydi. Yani ibadilerin görüşü gibi. Bu Selef'in eski mezhebidir. Lakin e, bunun terki üzerinde durum kararlaştırılınca bu terk edilmiştir. Yani karar, e, icma hazır olmuş bir nevi. Önceleri Selef'ten bazıları da zalim idareciye karşı ayaklanma görüşündeymiş. Fakat e, bunun daha büyük kötülük getirdiğini görünce i̇bn Hacer böyle devam ediyor. Harre vakasında, İbn-i Leşas vakasında ve başkalarında. Bundan ibret alınmıştır. Düşünen kimse için bunda ibret vardır. Böyle bir görüş bir kişi hakkında, adaleti sabit olmuş birisi hakkında bir cerh değildir diyor. Onu lekelemez. O hıfzıyla, ve tam bir verayla meşhurdur Hasan Min Salih. Bununla beraber yani böyle bir görüş ona nispet edilmesine rağmen kimseye de ayaklanmış değildir. E, Cuma'yı terk ettiği yine meşhurdur Hasan Min Salih'in. Bu da e, fasık imamın arkasında namaz kılmayı caiz görmemesiyle alakalı bir durum. E, Fas'ın idareciliğini sayık görmüyor. Yani onun hilafetini sayık görmüyor. Hasan bin Salih'in görüşü o. ibadiler gibi yani bu konuda. Ee, bunlara ibadiler denmesi işte bu selefin e, icması aktıldıktan sonra, bu konuda naslar da var zaten, böyle bir icması olduktan sonra ibadiler bu görüşlerinde devam etmişlerdir. Harciyenin ibadiye kolu olarak onlar e, böyle ayrılmışlardır. Hasan bin Salih hayattayken tabii böyle bir icma Söz konusu değildi. Evet, bu da Hasen bin Salih'in mazur görüleceği bir şeydir Cuma'yı terk etmesi, çünkü kendisi mücideet bir imam. Ebu Şerili, Hatim, tamam. şeyli ile alakalı olabilir mi? Cuma'yı terk. Yok. O zaman da öyle bir şerik yok değil mi? Yok. Terk yani onlar şeyden sonra oluşuyor. Yani işte zamanın imamını tanımadan. Biat etmeden bir sürü batılakideler yerleştiriyorlar. O sonradan şekillenen bir şey. Ebu Hatim Sika Hafız Mutkin diyor. Teşeyu ile ilgili bidatine gelince bu da kendisiyle hüccet getirilmesine mani değildir. Zarar vermez. Zehebi onun hakkında şöyle demiş. Onda çok az bir şialık bidatı vardı ve cümaneyi terk ederdi diyor mizanda yani bu eserlerde hal tercümesi genişçe anlatılmıştır Hasem bin Salih 88 El Hüseyin bin Zekvan el Muallim aynı işareti var yani kütübüste sahipleri hüccet getirmiş onunla sika meşhur ''Ukayli gerekçesiz olarak onu zayıf saydı.'' diyor Zehri. Evet, buna geçmeden önce Hasan bin Salih hakkında İbn-i şu sözünü kaçırmışız El-Kamil'de. ''Ben onun belli bir miktarı geçmeyen Cüzi hadisler dışında münker bir cüvetini görmedim.'' diyor. Tam metni şöyle El-Kamil'de. ''Benim katımda o sıdkı ehlindendir.'' Zehebi divanda e, Saduk diyor. Teşeyyü ile maruftur. El-Kaşif'te de Saduk, abid, müteşeyyye. Yani kendisinde şeyalık var diyor. Mizanda Ehadul A'lam meşhur imamlardan birisi diyor ve tefsik ila medelileceğine işaret ediyor Hasan bin Salih hakkında. Hüseyin bin Zekban'a gelince El-Muallim El-Miktep Bu muallimül mektep ee, çocuklara öğretmenlik yaparmış yani o manada muallim. Ee, evet Basralı El-Basri İbn Kani onun vefat tarihini 145 diye zikretmiş. Abdullah bin deden Amr bin Şuayb'tan ve ataadan rivayette bulunmuş. Kendisinden İbnü'l-Mübarek, Abdülvaris ve Yahya'l-Kattan rivayette bulunmuşlar. Bu bütün meşhur imamlar katında Sıkadır. ve onlar Hüseyin el-Muallimin tefsikiyle amel etmişlerdir. İbn Mayn onda ızdırap var diyor. Ve kaderi idi diyor. Zehebî Sikat Risalesi'nde hadisleri kitaplardadır diyor. Yani kütlisitededir diyor. Ukayli onun bir hadisini zikrediyor. Başkaları bunu mürsel olarak rivayet etmiş. Bu Hüseyin muallim de bunu mevsul olarak zikretmiş. Ukayli böyle bir hadisini zikrediyor. Bunu diyor başkaları mürsel olarak rivayet etti neden diyor? Ee, çünkü eee fe benzerlezi maaqalte hadislerde hatası sebebiyle diyor. Şu den mi yoksa Malik mi böyle bir ifade kullanmış. İşte bu ifadeyi dua, Duafa kitabında Ukayli Mutaribul Hadis diye yani rivayetinde çelişki var diye söylüyor. Zehebi de bu yüzden ukayli bunu gerekçesiz olarak zayıf saydı diyor. Mughni'de Zehebi Sika Celil. Sikatun Celilun. Yani büyük bir Sika. Ukayli gerekçesiz olarak zayıf saydı diyor. El Kaşif'te El Basri Sika diyor. Mizanda Sika alimlerden birisi ukayli gerekçesiz olarak zayıf saydı diyor ve tefsik ilam edeceğine işaret ediyor divanda da sika o kaydığı zayıf saydı diyor ve istikatta kaydediyor zehbi bunu bunlar iki tane bir de el hasen min zekvan el muallim var estağfurullah muallim değil el hasen bin zekvan bazen şey sebebiyle tasif sebebiyle Hüseyin'in yazısını yazmadığı zaman hasen bin zekvan diye karışabiliyor El muallim nakabıyla bu diğerinden ayrılıyor. Yani eğer El Hasan bin Zekwan el muallim diye görürseniz o aslında Hüseyindir, Sika olandır. Diğerinde eleştiri var. Eleştiri var derken Bukhari Müslim onlarla ona hucret getirmemiş ama bununla getiriyorlar. Aleykümselamünaleyküm. Selam. 89. Hüseyin bin Abdurrahman. Hüseyin bin Abdurrahman ismi de birkaç tane bu Husayn bin Abdurrahman, kütübiste sahiplerinin kendisinden rivayette bulunduğu Husayn bin Abdurrahman. Başka biri daha var, o Bukhar ve Müslüm'ün hüccet getirdiği bir ravi değil. Zehebi kütübiste işareti veriyor. Sikatun tabi'iyun, tabi'inin sikalarından. Nesai tegayyere demiş, yani yaşlıktan dolayı hafızası değişti demiş. Sadece bu kadar. Zikrediyoruz. hevi. Evet. Husayn bin Abdurrahman, Ebul Hüzeyl Es Sülemi El Kufi tabii, 136 senesinde ifade etmiştir. Cabir bin Semura Radyalan'tan ve Zeyd bin Vehb'den rivayet bulunmuş. Kendisinden de Süfyan, Şube, Zaire ve Huşeyn rivayette bulunmuşlar. Onun hakkında, yani Hüseyin bin Abdurrahman hakkında herhangi bir cer yok. Sikadır. Ancak e, ömrünün sonlarında az bir şey hafıza değişikliğine uğramış. Sadece bu zikrediliyor. İmamlar onu tefsik etmişlerdir. Ahmet Sika Me'mun, e, hadis Asabı'nın büyüklerinden diyor onun hakkında. El-Icli Sikatun Sebtun diyor. Evet zehebi El-Mugni'de Tabi-i Sika Ummera ve Nesa diyor Yani uzun ömür yaşadı ve Unutmaya başladı e, Nesa-i Tegayyere Dedi yani hafızası bozuldu El-Kaşif'te Sikatun Huccatun demiş Mizanda Ehadul A'la Yani meşhur imamlardan birisi Bukhari Kitabut Duafa'da zikretti İbn Adi ve Ukayli. Bu yüzden diyor bunu zikrettim diyor yoksa diyor o sikalardandır diyor ve tevsikiyle amel edileceğine işaret ediyor Zehebi. 90 Hafs bin Meysera es-Sanani. Hafs bin Meysera e, Buhari ve Müslim ricalinden. Zehebi şöyle demiş, Sika el ezdi, onun hakkında ileri geri konuşuyorlardı demiş, yani eleştiriyorlar demiş. Ebu Hatim de Salihül Hadis demiş. Zehbi'nin sözleri bu kadar. Evet, Hasbün Meyseratul Uqayli es Sanani Askalana yerleşmiş. Ebu Ömer Künyesi 181 yılında vefat etmiş. Bukhari Başkalarıyla mutabi olarak hadisler rivayet etmiş ondan. Sadece bir hadisi herhalde yalnızca bununla hüccet geçirecek rivayet etmiş. Müslim ondan tarcih etmiştir başkalarıyla mutabat olarak. Bukhara'daki hadis evet mutabisiz olarak tek bununla hüccet getirmiş Bukhara'yı. Zeyd bin Eslem'den, Musa bin Uhbe'den, El-Ala bin Abdurrahman'dan rivayette bulunmuş. Kendisinden de Züheyr bin Abbat Er-Ruasi, Said bin Mansur ve Suveyt bin Said rivayette bulunmuşlar. İmam Ahmet Sika diyor. İbn-i Mayin Hakeza Sika diyor. Yakub, el Yakub bin Süfyan El-Fesevi Sikatun La-Besebi diyor. El-Ezdi Getekelle nefi, Yani onu eleştiriyorlardı diyor. Zehebi bunu aktardıktan sonra yani ezdiğinin sözünü aktardıktan sonra diyor ki bilakis onunla sahih sahipleri hüccet getirmişlerdir. Ezdiğinin sözüne iltifat edilmez, bakılmaz diyor. El-Mughni'de sikatun hüccetin diyor. Ee, i̇bn Hacer sika bazen yanılır demiş. Zehebi es-sikatta zikretmiş. Ebu Hatim Salih'ül Hadis diyor. Ahmet Ahmet bin Hanbel'den e, Leyse bihi istediğini naklediyor Ebu Hatim. Netice olarak ezdiğinin sözü muteber değildir. Ebu Hatim'in salih hadis sözüne gelince e, bu bir tefsik olmasa da tadilin en düşük mertebelerindendir. E, müteşeddit olan birisinin de böyle bir tefsiki zarar vermez, etkilemez yani imamların tevsiki varken bu bir cerh değildir onun hakkında. Haus bin Meysere neticede sikadır yani. Ancak e, Ebu Hatim bu sözüne İmam Ahmed'in leys bi sözünü eklemiş. Yani Haus onun katında en yüksek derecede sikalardan değildir. Bu manada. Yani Ahmet bin Habibiyet'in katında tefsikin birinci derecesinden değil. Buna işaret etmiş oluyor. Selam. Evet, 91. Hakim bin Eddeylem Şeyh-i Sevri ve Şureyk Yani süfyan Sevri ve Şürek bin Abdillahirrahmanirrahim'in şeyhiymiş. Hakim, Hakim bin Eddeylem. Ebu Davud ve Tirmizi işareti var. İbn-i ve başkaları onu sıkasaydı, Ebu Hatim salihül hadis la yuhteccebih dedi, diyor Zehevi. Evet. Hakim bin Eddeylem el-medaini. Kufeli olduğu da söylenmiştir. Bunlar zaten birbirine yakın bölgeler. Ebu Bür de bin Ebi Musa radiyallah'tan rivayet bulunmuş. Eee Dahhak bin Muzahim'den ve Şuraih el-Kadi'den, Kadı Şuraih'ten rivayette bulunmuş. Kendisinden de Es-Sevri ve Şurek rivayette bulunmuşlar. Netice olarak imamlar yani Yahya bin Mayin, Nesai, el-İcli, Hatibü'l-Bağdadi, İbn Abdilber ve başkaları sıka olduğunu söylemişler. Onlar yani bu imamlar Zehebi'nin özellikle aktardığı kimseler arasında bunun tevsiki hususunda bir ihtilaf bilinmiyor. Bu sikadır yani. Şüphe yok. Evet. El-Cerh ve-Tadil'de Ebu Hatim La-Besebih diyor. Huve-Salih Yuktep hadisuhu la-yuhdecebih yani Labe Sebih'le beraber Salih diyor. Yani Zehebi sadece Salul Hadis sözünü aktarmış. Evet, Zehebi Mizanda, Muğnide, Keşf'te herhangi bir hüküm vermemiş. Divanda da muhtelif hakkında ihtilaf edildi. İbn Mayn tevsik etti demiş. Yani burada bir şey var. Yani Zehebi'nin ifadelerinde bir pürüz var. İmamlar onu tevsik ediyorlar. Yani hakim binet değil hem 92 Hamad bin Elcat buna herhangi bir rumuz koymamış yani kimler rivayette bulundu diye bir şey koymamış zehebi ve şöyle diyor Bukhari talik olarak ondan taric etti Nitekim Darih Kutni bunu zikretmiştir diyor. Katade'den rivayette bulundu. İbn-i onu zayıf saydı ve Nesai diyor. İbn-i Mayne Nesai onu zayıf saydı diyor. Bu Hammad bin El-Cad, İbn-i ebil denilmiştir. Yani Hammad bin ebil da denilmiştir. El-Huzeli, El-Basri, Bukhari tek bir hadis. Cuma günü oruç tutma hakkında. Sadece bir hadis istişat etmiş onunla. Katade'den ve Sabit el-Bunani'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Ebu Davud el-Tayalisi ve Hidbe bin Halid el-Kaysi rivayette bulmuşlar. Burada ihtilaf var. Bu aynı kişi midir yoksa iki ayrı şahıstan mı bahsediliyor? İbn-i Mecruhin'de iki ayrı şahıs olarak ele almış Hamad bin Elcat diye ee, Hamad bin Elcat ve Hamad bin Ebilcat diye iki ayrı kişi olduğunu söylüyor yani ee, ve şöyle diyor sonunda denildi ki Hamad bin Elcat ile Hamad bin Ebilcat aslında aynı kişi Benim katımda diyor e, bu ortaya çıkmamıştır Bu yüzden diyor ayrı ayrı ele aldım diyor net değildir benim katımda diyor. İbn İbn her ikisine cerh etmiştir bununla beraber İbn İlcat hakkında Münkerül hadis sikalardan tabi olunmayan hadislerde tek kaldı diyor İbn İlcat hakkında da İxtlete aleyhi saa saha ifwehu hatta lem yekun yusin en yemiz şeyen minha fesdaqat terk ee, o diyor ondan yazan kimseler Karıştırdılar diyor. Ee, yani rivayet konusunda belirsizleşti iyice. Güzel rivayet edemiyordu diyor. Sonunda diyor terk edilmeyi hak etti. Zehebi'de divanda zayıf saydılar diyor. keşfte de leyin, gevşek diyor. Herhangi bir e, hüküm neticesine varmıyor. Evet. Bu Hammad bin Cad hakkında imamlar çok eleştirilerde bulunmuşlardır. Zayıftır. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla zayıftır. İbn Ban cerh etmiştir. İbn cerhetmiştir. İbn Mayne, Nesai cerhet etmişler. Zehbi zayıflığını tercih etmiş. İbn Hacer de yine takripte zayıf olduğunu söylüyor. Bununla beraber bunun zayıflığı muhtemel zayıflık, hafif zayıflık hafızası bakımından Zehbi'nin dar onu zikretti derken, yani zayıflar arasında zikretti derken, e, herhalde şu sözünü kastediyor. Hakimin Dar-ı suallerinden derlenen sualatında dar dedi ki, Abdurrahman bin Mehdi onu cerhetti. Ve kâle kâne cari ve kâle lem yekun yedri ey şi kavl yani havzası gidiyordu ne söylediğini bilmez hale gelmişti. Yani hafızası konusunda eleştirmişler. Yani başka bir ile mutabat eder de bunun unuttuğu, karıştırdığı şeyi düzeltirse, yani iki zayıf ile başka bir zayıf ile beraber kendisi gibi olan takviye olabilecek buna ihtimali olan bir ravi. Bir sonraki derse inşallah. 93. maddeyle devam edelim. Hammad bin Selem'e. Bir sonraki madde. Subhaneke Allah'ın ve hamdik ve eşşadü en la ilahe illa'an tevahdike la şerekelek ve estağfurike vetu bilek. Ecmai.